Arasını, Bakın nelerde nerede geliyor çocuklar. Kenan dedi ki ben senin nasihatinin nasıl dinlerim? Sen benim senin dininde olduğumu azan ediyorsun. Senin sözlerin bana asla hoş gelmemiştir. Ben dünyada da ahirette de senden beriyim. Senin gibi değilim. Oğlum Etme ki bugün naz günü değildir. Allah'ın hakikaten şiriki ve benzeri yoktur. Oğlan ben saçma sapan bir yine girmiş. Allah'ın ortağı ve benzeri yoktur. Bu Müslüman'ın temel şartlarındandır. Şimdiye kadar nazlandın durdun. Fakat şimdi nazik bir zamandır. Artık son anlar. Yani bu, kursa elde gidiyorum. Bu dergahta yani huzur-u ilahiyete ve kibirlenmek kibirin haddinedir. Allah'ın nazlanmak. Allah'ın nazım kulları var başka. Ama o nazım kulları nereden bulacağız bu zamanlarda. Allah ezelde lem yirit ve yule bu bir şey hatırladın mı size? Evet. Evet. Ne doğduğu da ne babası, ne oğlu, ne de amcası vardır. Şimdi Harabi direkten bir Bektaşi şairi vardır, subay. Harabi. Harabi. Harabi. Yani. Onu ben varlık meclisinde, Denaz'deyken bir Bektaşi şairi şuhu diyorlar. Bana varlık meclisi, e, cep cep kitabları vardır, hı hı. varlık. yaşayan abi Nayir'in. Orada bu evet. e, Harabi'nin o şiirini almış. Kul vallahu ehasım falan bir açmış. Hmm. <gülüyor> Sorma <gülüyor> yani öyle bir açış ki. <gülüyor> Anan yoktur, babayla kul vallahu ehasım falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de Allah haşa, Allah da ki, hem, hem getirmem de öfsüzdür. <gülüyor> Şimdi söyleyecek de <gülüyor> yok değil <gülüyor> ama fakat <gülüyor> <gülüyor> necaz. <gülüyor> necaz. Harabiyi bu ya, değil mi? E, e, Allah da hem sen yetimdir, sen hem sen, sen ne, ne anasın, ne babasın sen, bilen bile mümkündür. Neyse. O sen o, o şey, şiir için, ben yıllar yılı, o işi bulamadım bir daha, o Bektaşı Vahası'ndaydı, bulamadım. Yıllar yılı aradım, aradım, aradım, aradım, bulamadım. Nihayet bundan on sene falan evde, Harabi de bir <gülüyor> kitap çıktı abi. Gittim. O, sırf o şiir için o kitabı buldum aldım. E, <gülüyor> e, yolun arkası sokaklarından birisinde bir kitabı var. O şiir çok yakın. Bizimkine çok yakın. Onun arka sokağında. Buldum aldım. O şiirde orada 126. sayfam ne galiba? <gülüyor> <gülüyor> çok hoş. Çok hoş bir şiir. Çok etkilemiş sizin. Efendim? Etkiledi. Ay, Şimdi öyle benzetmeler bak ki bu İpek Taşkide şahsiyelerimiz yani çok güzel benzetmeler var. Bir İpek Taşkide Antolojikte altı büyük cilt taşıyamam diye alamadım. Çok da ucuzu böyle oldu. 11 lira altı cilt. 11 lira 11 bin değil 11 lira. Alamadım. Ne o, zaman <gülüyor> Ne ses kitabımız Sonra da hakim karayı kaldırdı onun. Ya, er Öyle şey de mi? Şu bir var o, var yani. beri, bir evet. Evet. Neyse. Biraz hava. <gülüyor> Allah ezelde Nemir, Verem Yule'dir. Ne babası ne oğlunda eee eh, vardır. O doğurmamış ve doğmamış olan Allah çocukların nazene Nasıl çeker? Babaların niyazını nasıl dinler? Şimdi bu anlamamışım şimdi Buraya Hazreti Pir konuşuyor diye yazmışım. Başka bir Ahmet Amca Ali, Ali galiba. Ben doğmuş değilim. Ey ihtiyar Nazanma. Ben baba da değilim. Ey genç sen de Nazanma. Şimdi bunlar Allah'ın sözleri. Göyer, ben doğmuş değilim, ey ihtiyar, işte size Hazretu Ben babada değilim, ey genç senden nazır var o, oğluna. Ben koca değilim, karısını seviyorum. Şevetim diyor, ey hanım buradan nazı bırak? Debiye de bilir ya. Şuna da saatlerce üstündüm ya, bir türk anlayamadım. Kim konuşuyor? Hazırlılık oğlan kim? Sonra aklıma geldi, işte baktım, doğruymuş, işte neyse. Tezellül. Çok östede unuttum. 9.25. Zillet. <gülüyor> Tezellür, kendi zillet çok aşağı gösterir, yalvarma. Tezellür, kulluk ve acizlikten başka bunu da itibar edecek şey yoktur, demek ki. Yani, ya, en alt kademeyi varacaksın, kulluk göstereceksin, acize gösterir ki gemiye binesin. Bunları bir göstermekse Hayatın yanında gitti. Kenan dedi ki baba bu sözleri yıllardan beri söylemektesin. Şimdi de tekrar ed ed ediyorsun. Ne kadar cahilmişsin. Peygamber olan babasından bunu söylüyor. Söyleyebiliyor. Bu sözleri ne zamandan beri herkese söylüyor ve soğuk cevaplar istiyorsun. Senin bu sözün senin bu soğuk sözlerin benim de hmm, kulağıma girmedi. Ben de senin bu sözleri kabul etmedim. Özellikle, özellikle hususen büyüdüğüm ve elim sahibi olduğum bir devrede dinlemiyorum. Çocukken bile bu sözlere cevap vermedim. Şimdi artık geliştim kocaman adam oldum. Hiç ben de aklım öyle şey. Senin bu sözlerle ben bir şey söylemeye soğuk değilim. Nuh aleyhisselam dedi ki a evladım, bir defa olsun babanın nasihatini dinlesen ne zarar edersin? Yine de bakıyor. latif, hoş, koşa giden, nasihatler veriyor, da şey sesli böyle, yani merhamet sesli, nasihatler veriyor, kenar ise Böylece sert cevaplarla onu karşılıyordu. Ne babası Kenan'a nasihat vermeye doyuyordu ne de o nasihatler felaketi gelmiş olan demek ki o, o yazılmış ona o olan o evladın kulağına giriyordu. Dinlemiyordu. Onlar böyle konuşurken şiddetli bir dalga gelip Kenan'ın başına vurup onu parça parça etti. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Benim şeriatım yani hadis Peygamber'in hadisi Benim şeriatım Nuh'un gemisine benzer. Her kim onu tutunursa kurtulur, her kim ondan aynısı boğulur buyurmuştur. Bu bir benzetiş. Hz. Peygamber zamanında tuhaf falan olmadı ama benzetiş. o günlerde Hz. Peygamber'in e, e, şey ettiği yaymak istediğine girmiyordu Allah ede Allah o da bu hadis söylenir herkes benim Müslüman olan korktu Müslüman olan aynı Kenan gibi ölü gider. Kenan'ın babasının gemisine girmediği için boğulduğu gibi İslamiyet gemisinden de ayıranlar da dalalet, yoldan çıkma. Dalalet, yoldan çıkma demektir. Dalalet, dalgaları arasından boğulacaklardır. Şimdide kadar boğulacaklardır. O, o süreç devam edip gidiyor. Nuh aleyhisselam dedi ki şimdi Allah'a Sabur. Sabır Ey sabır ve Hilim Tüm yumuşaklı Tatlılık Hazreti Ebubekir'in Sıfatıdır. Hilim İlimdir hilim Sahibi olan Malik mülk Tüm mülkün sahibi Malik o Allah'ım Benim Eşeğim öldü Oğlu öldü Ve senin kahir senin kahkara kah gibi gecenin yükümü götürdü benim oğlumu götürdü niye bir götürdü? Birde tazavu etmeler var var ya mı? Ya da günük Hatta azı Allah mesela muh diyor? Senin sen için oğlunu yeniden bir ütüyeyim diyor adam. Onun bir tazavına karşı, tazavına karşı istersen sen o yeniden belirtin diyor. Bakın ne oluyor. birin böyle bir tabir kullanması şu vakaya telmih olsa gerektir. Şu telmih benzetme, benziyor olması. O şöyle çok, çok hoş bakın. Azerbaycanlı biri eşeğine çanak, çömlek yükletmiş. Dağ kenarındaki bir patikada gidiyormuş. O esnada Hava bozmaya, şimşekler çıkmaya çakmaya başlamış eşek dağdan yuvarlanmış tabiatıyla üstündeki çanak kömlek kırılmış o sıkın içi adamcağız <gülüyor> yağmur yağıyor kaçacak bir yer yok eşek yuvarlanmış gitmiş balı mörkü de gitmiş adam <gülüyor> ne yapacaksın şaşırmış o sıkıntı içindeyken bir şimşek çakınca Azerbaycan'dan demiş Bari hünaya diyor ki eşemi bürdettin. Yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok Şimdi öldürdün, toplumu perişan ettin. Şimdi de bunu da çıkaran yani, ben man yapıp şimdi şey ne yapıyor? yapıp beni beni ne oldu ne oldu mu diyor. Kazayı <gülüyor> bekliyorum. <couldun. gülüyor> yani yakıp beni arı ar ar ar arı arı istin diyor. Ben nerede? He, Ha? Hey hey. Azim burada indiyor. Ben burada indim. Onların çok tatlı bir gizem var. Siz Azzebiyacanına konuşma bir gizemiz. Dinleseniz gibidir. Musi gibidir. Evet. Gibi. Evet. Türkçe'yi Farsi'yi susudur. Müthiş. Beşlemin evet. bir yani, de ettiğinizdir. Yani, Bütünün bir de ettiğiniz. Şimdi yakıp beni arayın yani. özün <gülüyor> Özür dilerim ben buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Nuh aleyhisselam dedi ki ilahi bana senin tufandan kurtulacaktır diye mükerrele faat etmiştim. Diyor ki sen ve ehlin tufandan kurtaracak ama ehliyim Ben de saf dürüm, ben de saf saf senin vaadine gönül bağlamıştım. <gülüyor> da karşı çıkıyor. Şimdi neden dolayı sen benim gülcüğümü kapıp götürdün? Asiyef'e gülcüğüm diyor. Gül, gülümü kapıp götürdü. Yani belaya belaya <gülüyor> şey, e, sorgusu Niye yaptın bana sanki? Ama sen bana söz vermiştin diyor. Bu suresini buluyor ki, Allah da ona cevap et, Rabbine dua edip dedi ki, Ey yapayım, hakikatte oğlum da benim ailemden idi. Senin vaadin ise şüphesiz hakdır ve sen hüküm verenlerin en hakimisin. Sonradan pişman oluyor, daha tasarruhi, daha yalvarıcı bir sesle söylüyor. Onun üzerine Allah diyor ki, Cenab-ı Hak diyor ki, o senin evinden ve akrabandan değildi sevindin yeniden mi amaçtı? Ekünmedi artık senden semercik korkmuş. Görmedin mi ki? Görmedin mi ki? Sen imanın nur ile, iman nuru ile beyazsın. O zulmet küfrü ile mosfer ve simsiyahtır. Zulmet karanlık demektir. Yani zal zalimlik değil, karanlık. <gülüyor> Yine Süre-i Hud'da Nuh Aleyhisselam'ın bu ...tazlı doğru üzerine Cenab-ı şey Hak ki, ''Ya Nuh!'' Şunları da şundan söyleyeyim ki, bu Hud suresi çok şiddetli bir sure, çok şiddet Hazreti Peygamberin tehdit edilen ayetler, Şişçembaşı'nden, Hazreti Peygamberin bu sureyi alırken saçları ağarmış Benim, benim kocaltı bu, o suresi diyor, saçları ağarmış. Tehdit var içinde. Ya Nuh, Kenan katiyen senin ailenden değildir. Çünkü onun salih olmayan e, ameli vardı. Şu halde bilmediğin bir şeyi benden isteme. Senin caiz olmayan şeyleri etmekle, cahiller takımdan olmamanı sana tavsiye ederim. O da cahilliktir peygamber. Ama beni ümünleme karşı çıkma. O, o çağırı göstermedi. Hadi muhrediydi diyor. Nuh dedi ki, ey Rabbim bilmediğim bir şeyi sormakta sana sığınırım. Bana mağfiyet ve merhamet etmeyecek olursan son derece ziyanı uğramış olanlardan olurum. O da gösterilen şeyi görüyor yani. Hz. Allah'ın kesin tehdit ettiğini yani derhal sözlerini değiştiriyor. Hz. Mevlana bu hususta bir misal getiriyor ve diyor ki senin dişine diş, kur, kur düşünce yani diş çürüyünce o artık diş değildir. Ey üstad onu çıkart. Kürmüş dişi boşuna tamir ettirme. Sırkat diyor ki vücudun onun vereceği ızdıraptan e, inlemesin. Vaka senin dişinde artık ondan beri ol. O diş senin ama artık o senin işine yaramaz. Çıkart at. Küçük işlere karışma. Nuh Aleyhisselam dedi ki bunlar hep Mevlana'nın evlatları. Yani Söyleymişse de ya ilahi senin zatından başka her şeyden beriyim. Sadece senin zatına bakalım. öbür şeylerden benim alakam yok. Ya ilahi sende fani olan bağlar sayılmaz, bağlar yar olmuyor, sevgili olmuyor. Sende fani olmayan sana sevgili olmaz. Yani oğlum senden değil Yarabbi, senin seninle benim nasıl olduğumu sen bilirsin. Yağmurların kimene verdiği feyzin yirmi mislini yani ondan tek fazlasını sen bilirsin. Yağmur, ilkbahar ilk, ilk, ilk, ilk yağmurları nasıl toprağa düşünce toprak bereketlenirse sen de bana ondan daha fazlasını verdin. Yani yağmurun yağmaz gibi sende Kerem'in benim üstüme yağdı. Olgun yağdı üstüme. Ama ben işte birader kuluyum. Biraz da sana karşı çıktı diye özür. Özür diliyor. Ben fakirim ki senden ne hayat bulmuşum. Seni peygamber yapmış. Seninle mest olurum, mesudum seninle. Usta sussuz ve illessiz Gıdamı veren sensin. Allah her şey bir sebep. Bize de gıdasını, bize gıdamızı çalışmamızın karşılığı yani Çalışmasa gıda vermez. Allah her şeyin bir sebep karşılığı verir. Ya Rabbi verir. E bizimle gıdamızı çalışmamızın iyi kötü. Nesli ne kadar çalışırız? Onun kadar bir onun karşını verir. Fakat bunu diyor ki vasıtasız ilyesiz sebepsiz, yani sebep ve vasıta göstermeden benim her türlü gıd maddi manevi gıdan verdim diyor. Seninle, he, günah verilen, ey Kemal sahibi rakim, ey Kemal sahibi olgunun en yüksek seviyesinde onu Allah diyor. Sana muhtasıl olmadığım için, senden bereket olamadığım seni senden için, onun için minfasil de değilim, ayrı da değilim. Ben senden beraber değilim ama senden ayrı da değilim. Seninle keyfietsiz hiçbir bağlantı olmadı. Ve illetsiz ve yani hiçbir sebep olmadan bir, illetsiz bir hal değil diyor. Ama gene de ben seninle, diyor. seninle ayrı diyorum. Bitişik ve ayrı olmak için... İki şeyin bulunması lazım değil mi? Şu karşılık, bunlar buraya değiyor pizçek demek ki. Veyahut ayrı. İki şey, en iki şey. İçinde çay var, limon, mamam dört tane çay şey. var. Birine bağlı, birine. Fakat burada bir pizçek şey var. Pizçek yahut iki ayrı olması lazım. İki şeyin bulunması lazım. Vücudu ilahi, Allah'ın varlığı karşısında Şimdi Allah'ın Allah vücudu diyor da Allah vücudu, şu bizim bildiğin vücudu, varlık olan kürtü. Karşısında hiçbir şey yoktur ki birleşme ve ayrılma olabilirsin. Ne Allah'la birleştirebilir, neden O'nunla ayrı kalınabilir? Öyle bir hal. Ey bütün iyi sıfatların sahibi olan Allah'ım! Sen bir hayat denizisin, biz de senin lütfunla yaşayan balıklarız. Senin hayat denizinde yüzen, senin verdiğin nimetlerle maddi manevi geçinen birileriyiz. Burada yine bir ayetin i benzeri var. Ve bütün iyi sıfatları Allah korumda, ee, malum 99 tanedir bu, Esma Anfisna denilen şey. fakat Allah diyor ki ben bütün güzel sıfatlar, bütün iyi sıfatlar benimdir, demek de 99 siliyor. Burada da onu, Hazreti söylüyor, bütün iyi sıfatların sahibi sensin diyor, biz de o sıfatlardan paylanıyoruz. Sen tefekküre sığmadığın gibi, sen düşünceye de sığmazsın yaşarsın. İlletle bir sebep olan Efendim de izah edilemezsin Allah'ı tayyip Sadece isimlerine sıf sıfatlarına bakarak da füymüş buymuşlarız. İllet, sebep demektir. O sebebin ettiği şey de maluldür. şu mahallenin tam basit bir manasına bakalım ya mali illetli hastalıkta sebep de izah edemesi Hastedişli. hastalıkta illet sebep demektir o sebebin açık bırakır mısın kapıyı hava alsın ilet sebep demektir o sebebin hastalık bir şey de malumiyettir. Mesela bir ateş, bir illettir. Üstündeki kabun içinde bulunan suyun ısınması ve kaynaması için malumdur. Bunun sebebiyle kaynıyor yani. Onun karşılığı oluyor. Biri pozitif, biri negatif. Birbirine illet halince maliyetli olmaz sebep ortadan kalkınca o kalkar. Tensiri varsa var, yoksa biter. Fakat canı ı insanlara olan yakınlığı ve onları yaşatması, ateşin suyu kaynatması gibi değildir. Ateş varsa su kaynar, ateş yoksa su kaynar. Allah'ın yok olması gibi bir şey yok, Demek ki? Ateş daima vardır, Allah var, Allah var. Allah daima olduğu için daima var. O zaman da sebep daima olduğu gibi mağmuriyette daima olacak. Yani ondan bir testif olan, ondan tesir alan şeyde olacak muhakkak. Bu tufandan evvel de her macerada muhatabı sen edin. Tufandan sonra yine sen olacaksın. Yani benim oğlun falan yok. Tufan evvel de, aramı ise şimdi gene o değilsen bir şey olmayacak. olmayacak. Ey yepyeni sözler bağışlayan ve eski sözlere sahip, sahip olan yapıyor Ben şimdiye kadar kavmi değil sana söylüyorum. Aşık gece gündüz kah kah bimene söz söylemez mi? Orada şu en başta olacak onlar. Anne, kastım ya. Anne, anne son, son anne. Anne, menzilli menzil. Taşın bir göz göz görüş yeri menzil denir. Gözün Aynen. gördüğü en ötekte en menzil denir serbanlar ona göre gidiyor. Bilmiyorum. İki menzil. Bakar şöyle nereye gidiyor. En uzakta. Görüyor. Oraya menzil. Oraya hangi kapalı bırakıyor. Menzil konak yerlerindeki ha harabeler. Lükkanları yazıyor. Dimen'de çöplük yerde yetişen çimenler var ya. Nemden doğru. Çimen. Onlar. Dimen. Onları. Dimen. Burada şöyle yazıyor. Adlar bir menzilde kalan duvar harabeleri. Ka Benim evet. ha. ise süfîntülerde bir hen teşrif manetidir. Kara şairleri ekseriyetle sevgilin karagahında kalmış olan bu gibi şeylere malzumelerde geçer bir hitap ederler. İhsan Şeyh'te bulunmuş ki çift nitelikte biten bir şiblikten sakalan. Soy kötü. Çift nitelikte ne çıkar? Sütte ne? Ne ne ne ne patının at sütüyle eski püskü kötü şey atılır. Orada çıkan yeşil derisi yani soy kötü. Kötü süben beslemiş yeşillikler. He. Evet. Bununla şu mana kötülüğü Soysuz boy bir aile içinde yetişmiş bir kızla evlendiğimiz manası kat edilmiştir. Ee, Bizde her soysop aranır. Gerek erkekler gerek kızlar soysop aranır. Bak hata dip dip, dip dip köşeye kadar bundan sonra ne var mı aranır. Ama iyi olur kötü olur başka. Aşık surete adlale teveccüh ederek onları onlara söz söyler. Fakat o midih ve senayi kime deniyor? Adlal ne biliyor? Adlal menzil denilmiş. Menzil. Ha menzil tamam. Arap kabullerinde bakarak onu söylüyor şimdi. Çünkü Allah da sevgisi var, tutuldu kız vardır. Aşık surete görünür de Adana tevcih ederek o yıkık duvarlara bakarak söz söyler. Fakat o meti ve senayı kime eder? Boş yere söylüyor o da var mı yok O da böyle var oldunuz diye ediyor. var mı yok mu? O da böyle bakar, boşa. Şüphesiz ki sevgili. Otot havale ettiğin, har har şükür ki onları o har har har Halka havale har har har hakkı har har har har har har har har har har har har har har har har har yani bütün iyi kötü şeyleri oradan kaldırdın. E, efendim artık dua edecektim, bir yerde kalmadığın gibi şey herhalde. Çünkü onlar, heh, anlaşıldı. Çünkü onlar alçak ve kötü harabelerdi. Bu da yankıdan bahsediyor şimdi, yankı. Hani çocukken yapmıyorsun, oturduğun dağ falan varsa, bak eee! Ben şu an söylediğimde da hey diye ses oh, daha konuşuyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Konuşurduk aynı, aynı ses bize. Ha, daha bizim konuşuyor falan dedi. De, Bayan Ama şimdi ancak büyük dağlar söz, ses verir, küçük dağlar ses vermez. Bu da Hazreti Onun onu, onu söylüyorum. Çünkü Ona alçak ve kötü harap Ne sesleniyor, ne de sesimle karşı girerdi. Söz onun üstünde açıp gidiyor. Geri gelmiyor. Duası da başla gidiyor. Yardır şiirde başla gidiyor. Onun için e, konuşacak zaman büyük el okumuştur. Bir, bir Büyük dağlara sesle de ses, ses versin. Bu da buna arkadan daha bir sürü şeyle geliyor. Bakın. Ben öyle bir al isterim ki kitabettiçe daha gibi akisler yapsın. Ve açıkten açığa cevap versin. Benim benim barma ciddiyetle cevap versin. Ben cevap vermem daha bağırmam. Abi bu harabeli küçük bir duvarla ses üstünden geçip gidiyor. Ona da ses seda çıkmıyor. Ki ben seni adını mükerrerle mücere oldu. İşiteyim. Bardın sen hakan bir kaç entonces, ah, ah, ah, ses geliyor böyle. Bir zaman telef cihazında şarkı söylerken tekrar tekrar sönyor deri de, gibi ki ben senin adını mükerrer tekrar tekrar edeyim, işleyeyim çünkü ruha istirahat veren adına aşık. Ruha kim ismini verir? ben Allah'a diyor. Daha Allah'a seslendiğim zaman daha bana meçhut Allah Allah Allah diye ses versin diyor. Allah ismi aşık. İstedim ki ben Allah dedikçe karşımda o Allah mesafesi, mesafesi ona benzeyen olan kavim de benim nidama dağlar gibi ses versinler. Yani onlar da Allah desinler. Bu surette onun namus şerifini bir benim neden bir de onların sedasıyla işleyeyim. Yani Allah dediği bana ben bir defa Allah tesbih edeceğim bana küçük yapar. Allah sözü gelsin. Hazreti Peygamber eee mirasçı inerken tekrar Hazreti Musa'ya geliyor. Hazreti Musa'ya gitti Peygamberi yap şu, şu şu şu ne oldu ne oluyor ben iş, ah, ya de bir isim al gitip ben ah tek ya tek ya neden diyor beni yani yapı ile karşıda tutuyorsun bırakma sen seni biraz daha görün diyor Senin yarım de seni otur biraz fazla faltecimde dur da fazla seni biraz daha görün diyor çünkü doğası var yani beni de beni e, Hz Muhammed'in zamanında insan olarak yarattı onu onu görün o zaman geçmiş, altına kaçmış, 1000 10 sene geçmişti. Onu miraçta görünce, adımın sonra, üçüncü katta mı, dörtüncü katta nereye? Onun fazlasa yanı tutuyor. Birçok soğan soruyor. O zaman ona cevap veriyor. E zaman kadar onu daha çok görüyor. Sana çok soğan sormak size sebebi, seni daha çok görüyor. Burada da o, e, kat katlarla, ben de bağırınca zaman bir çok defa seni adın duygum. Allah adını daha çok öbür Peygamber'i daha çok görmek istiyor. Öbür ki Allah sizin daha çok duymak istiyor. Yani herkese güzel bir şey tabii Musa aleyhisselam seni adın iki defa eşit olmak için her peygamber daha severdi. Demek ki peygamberler de bizim zamanda yaptığımızı yapıyorlardı herhalde. Musa Aleyhisselam, Tur dağını sevdiği gibi Aleyhisselam, Aleyhisselam Selam Efendimiz de Mekke civarındaki Hira dağını severdi. İşte orta indi, Kur'an indi. Hatta nübüvvetten evvel oraya gider ve birkaç gün havet ederdi, dağda kalıyor. Medine'de iken ana sıra Uğut dağına gider, civarında metbul bulunan amca Hazreti Hamza ile Uhud Harbi'nde üç ziyade ederdi. Hatta Uhud bizi sever, Biz de Uhud'u sever, sever bir hadsi e, şerifi vardır. Keza Kudüs civarındaki dağlar Hazreti Davut Zebul okuduğu vakit onun yedasına seda verilirdi. Hazreti Davud'un sesi çok Hatta bugün Ney? Ne bileyim Dawud işte, gördün Dawud, Dawud diye. Hatice Dawud'a birazcık zavur, şimdi zavur şiirler halindeymiş. E, Halen derse buradan kalmış şeyler var. E, görmüştüm zamanlarda bir kaç şey, şiir gibi. Hatice Davud onu okudukça dağlardan tabii ya akis veya diğer her ses geliyor. On şiirler yaklaşık Bülbüller öteceğim ya katılırlarmış, düşer ölürlermiş, onun sesine cevap vereceğim diye. Bülbüller hastalığı vardır. Bir sene saat makara öte öte öte, sonra da çatlar ölür. O alçak ve taş ocağı gibi olanda fareye layıktır. O küçük duvarlar, hani aylardaki o hara böyle küçük duvarlar işe yarımak. Fareler oraya değil. Bize kırgâh olman için değildir. Bizim oraya gitmemiz orada bir yer kurmamız için değildir. Ben söyleyeyim de, o da, o da benim yar, yarim olmasın. Benim sözümü tekrarlamasın ve sözlerim akılsız kalsın bu layık mıdır? O dumanlar anam biz cevap vermiyor küçük. daha söylerse zaman dağların tekrar tekrar aynı sese, eğer hakim o dağlar yani katmerli seslerde çoğalır. olur, tek bir ses gelmez. Bir, bir, aa, böyle çok vardı her sesle ayrı ses ayrı sesler ses gelirdi. Yani, ya yani onu onun biz de farklı ama şey yapıyorduk. Yani ben öyle küçük yerlerde hoşlanmam çünkü benim sesime onlar cevap vermiyor. Ya bana cevap verecek yüksek yerler olması lazım. Çünkü de vak vakşeti bitireyim kaç olursa çeyrek Kaçı? 3 Üç, çeyrek geçe. İlahi Öyle bir dağı yerle bir etmen ve hemden olmadığı için onu ayakta altına bırakmam, bırakman, bırakman evladır. Bana cevap vermeyen bir dağ, yerle bir etmen et, gayettir, et onlara ve bana hemden ve olmadığı için onu ayakta altına bırakmam, Ev, ev, ev, ev, Evladı, onu hayatından bırak diye bir şey olmaz. Canaba hak buyurdu ki, ey Yunu, istersen oğlanların hepsini diri terk eden topraktan çıkarayım. Yani dua diye ben oğlumu elimden al diye etti. Ya, benim aldım onu şimdi bulma. Allah, Nuh'un yanı başına karşı bunu söyle İstersen, onu topraktan sana çıkartayım, gürütleyeyim diyor. bir kenar için senin kalbini kırmam. Hadi Allah, Nuh'a söylenir. Onun gönlünü arıyor. Hani tehdit etti ya. Şimdi gönlünü arıyor. bir kenar için senin kalbini kırmam. Lakin, Ahvalden seni haberdar ederim ki kafir bir oğul, oğul senin ehlinden değildir. nesine çıkarayım ama sana layık değil. Nuh dedi de ki hayır hayır Ya Rabbi ben senin kazana razıyım. Biliyorsunuz kaza alın yazısının meydana geldiği andır kaza. Kaderde kaza, kaderin, o kaderin e, olduğu hadise, kaderin takip ettiği hadise kaza, kazadır. Kaza, kader ve kaza gelişmesi. Ben senin kazan razıyım eğer iraden taalluk eylediyse, beni de onlar gibi tufana garget. Eğer, ben seni bu şeye razıyım ama eğer iraden tekrar benim benim içinde varsa bu, ben de senin gibi öyle tufana tuğfana diyor. Hatta, bir vakit ve tekrar tekrar garget, her vakit ve tekrar garget, senin hükmün ruhtur, der. Ben o ruhu nasıl öldürüyorum? Ruhumda azıcık Allah verdi cevap. Ben kimseye bakmam. Bakacak olsam bile o baktığım bahanedir. Gördüğüm sensin. Ben her baktığım yerde seni gördüm. Bakma ben etrafa bakıyorum o bakmak bahane. Ben baktığım yerde seni görürüm. Seni eserini görürüm. Seni görürüm. Seni görürüm dediğine göre demek ki o ilahi. ''Ben senin sununa aşıkım.'' 62 <gülüyor> ''Esellerine aşıkım.'' ''İlahi ben senin sunu bıraktığı eserlere aşıkım.'' ''Ona karşı şükür ve Kafir gibi nasıl mastunun aşık olayım. Öyle bir insanın, oğlum gibi nasıl insanın aşık olayım diyor. Allah'ın suuna aşık olan muhteremdir. Onun maslumluğuna aşık olan, maslumluğuna, maslumluğuna, başka maslumluğuna, başka. senin suğuna aşık olan muhteremdir, senin maslumluğuna karşı olan zıttı olan da ise kafirdir. Burda bu mevzu bitiyor. Ee, aşağı yukarı 60 kaç sayfa olmuş şimdi? 70 bira 60'ız. Basın sıktı mı? 71 okumuşuz. okumuşuz. Burda yani. soracağınız şeyler var 60, 60 aa, şeyde 90 var 64'te kaldı. Süper bizim kıran hoşuna. Burada soracak bir şeyinizin var mı? Görüyorsunuz bütün şeyler, cemal, Hakk'ın, Allah'ın cemalini görebilmek. Hep onun hakkında muhtelif sebeplerle anlatılıyor. Dedem, o küçük dağ ve büyük dağ mesele ne? Yani bir büyük daha, bir de küçük daha, büyük daha ses veriyor. Onu evet. insan olarak da yorumlayabilir miyiz? Ekber asker o Yani onu anlayacak insanlarla konuşabildiğini, anlamayacak insanlarla konuşamadığını, öyle de yorumlayabilir miyiz? Şimdi... Herkeste konuşamadığını. Bu gibi tabii ki. Zaten söyleriz, çocuklara. <gülüyor> hani? Avandan konuşmayın deriz. Avam de bir insan, ama... Onun, aldı onun bunu... onu ağzından konuşuyor, selam kelamı kesme şey. merhaba de, gönlünü al, onu aşağılama ama ondan da bir suatla bir girişme. Onun sana verecek <gülüyor> bir şey. Ve senden de alacak çünkü. Aksa el var. Onun için onunla bütün bu büyük insanlar konuşmazlarmış. Çünkü alacak bir şey onlara. Boşun konuşacaklar. Sen de ana, Allah Allah Allah diye, azaz derim de yani o zaman değerlendiririm de. de. yani, Onu artık sizi, yani, sizin teri şeyiz. Anlaşıyoruz, karihanız. Çünkü birçok bir şey anlaşılır. Öyle bir zenginlik var. Evet, evet öyle birileri. Ha hayır hayır. Kaç. O anlatımda bir tek rengi. Gayet. Gayet. Gayet. Bu konunun her yeri her tebaya. Bağlı şimdi de eee her biri bütün yazan metin. Biz hep Biz en en basitini eş Ee, o, o gibi insanları bulursanız, tabii konuşuyorsun ama e, bütün akret tekrardan söylemiş oluyor. E, şeylerle e, Halk tabakası ne yani? Avam. Avam. Avam. Avam. Avam. Peki. Ünsüye de. Onlar da Onlar da insan. Onlar da insan. Hatını kırmayın, yok bunların. Onların... Gerekliği gerek kadar, gerekli şıkkı da... Konuşun. Sizi yaba boğarlar. Zamanızı kaybı Gerek yok Size bir iki dayanır, üçüncüsünde belki da Kötü de Olmasın. Olmazsınız. E, Onlar okumuşunu... Bir de böyle... Valla bitti. Evet. Meryem-i Meşşaf insanlar vardır. Meryem-i Meşşaf. E, İşi dinliğe bulmuş. Onlarla okuyor. Konuşmayı. Onlar e, üstündeki hali size geçiriyor. Sipirken'e benzedi var. Onun için pek meczuplar. Meczubanlar var. Pek onlarla da konuşmayın. Ona e, Allah aşık Allah aşık verir. E, durumları, işte nerede aldınarsa o şeyi ona tahammül edemiyorlar. Taşıyorlar. E, abuk sabuk taklaşıyorlar. E, onlardan birine rastel konuşuyorsan hemen kaçın yanlarından. Üstüncü hali al almayın. Size giydirilir onu. Kaçın. Bize ben hocamın bu basit hocam, Aycan hocamın Aycan hocamın şeyidir. Kaçın demiştir. Karide'de bizim mahallede bir tane var. Öyle meycizut ne bilmiyorum. Ama hep güzel şeyler söylüyor. Abla diyor ben evleniyorum haberin olsun diyor. Nasıl o? Günüme gel diyor. Arkadaşım, Herkes bu, beni dövüyor diyor sana. Konuşmalarına bakın. Konuşmaların bu. 1963'te Gözcük'ten buraya gelmiştim de işte. Tahminen gelmiştim. Beşiktaş'ta <gülüyor> Gözcük'le gidiye vardım. Ayakkabı çamurdu. Gel <gülüyor> vardı ayakkabı açtım. Adamın şiirli olarak Adam boş adam diyor. Allah Allah. Bir şey söyledim. O karşılık fazlasıyla verdi. Bu şekilde söylemeseydi o da camide İslam bir, İslam bir adam. İyi adamdı böyle bir gitkarak, adam burada böyle bir, bir adam varken, amanı şey de öyle ki şöyle şahzini gideydi. O kabuk taşıyamıyor gideydi. Joşun berdan gideydi. Ama o da konuşuyordu. Yani pek inançlıydı adamdı. Canı menkibeden, gitmediğim yanına bile. Girir sana sana sana sana giydirir, seni de kimlere benzedir. <gülüyor> Devamdan de, da pek sende bende olmayayım, merhaba, hatını kırmayın, merhaba, iyi geçin. Yardıma, muhtemesle yardım edin. Başka bir şey Var mı ya başka bir ders tutacağınızı kapatıyorum. Dedeciğim, taşıyamıyor diyorsunuz ya, taşıyamıyor diyorsunuz ya. Yani kabı genişlemediği için mi? Tabii tabii, o ağır yükü kaldıramıyor. Benim işte e, kap ondan dar geliyor, dar yani. geliyor. Dar o geliyor. O Senin elini bük bir ton, tuva bir tons, 500 kronik şeye sürdüramazsın. Ya dar bir elbise giydin, patlatıyorsun elbise yapıda, patlıyorsun. Evet. <gülüyor> Türkler meslebi, Kur'an Kur gibi, Kur'an gibi, yani kimse ödüken fark eder,